Ramazan orucu kazasının o sene içerisinde tutulması şart mıdır demiş. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve Resulillah. Tabi her Müslümanın Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmesi, yasakladığı şeylerden sakınması gerekir. Hı hı. Emrettiği şeylerden bir tanesi de bedenen sıhhatli olan, belirli yaşta olan kişilerin Ramazan ayına eriştikleri takdirde Ramazan ayını oruçlu geçirmeleri e, Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden bir evet. tanesidir. E, tabi ayet-i kerimede Bakara suresinde kimlerin o aya eriştiği halde oruç tutmadıkları takdirde günahkar olmayacakları veyan edilmiş. E, orada nedir? Mesela seferdeyseniz, hasta iseniz, hamile kadınlar benzer kişiler, oruç tutmaya gücü yetmeyenler Ramazan ayı içinde oruç tutmayabilirler. Meşru mazereti var çünkü bu hı hı. insanların. O meşru mazeretler arasında mesela ağır işte çalışmak gibi şeyler de zikrediliyor. İmihal kitaplarımızda bunlar açıkça beyan edilmiş. O halde meşru mazereti olmadığı müddetçe her Müslüman, bloğun çağına erdikten itibaren mutlaka Ramazan orucunu Ramazan ayı içinde tutmalıdır. Peki herhangi bir sebeple mesela adetli bir hanımefendi olabilir. Oruç tutması mümkün değil. Hı hı. Ne yapacaktır? Ramazan ayında o günlerde oruç tutmayacak. Daha sonra kaza edecektir. Yahut hasta olan bir kardeşimiz Ramazan ayında oruç tutmadığı takdirde kaza etmesi icap edecek. Evet. Peki bunu ne zaman yerine getirecek diye cevap verecek olursak en makul, en yakın sürede bunu yapmalıdır. Olabilir, hastalığınız uzun sürebilir, beş ay sürer, bir yıl sürebilir, daha az daha çok sürebilir. Fırsat bulduğunuz en kısa zaman içinde Ramazan orucunun kazasını yerine getirmeniz lazım. Hanefi mezhebine göre bu Diğer Ramazan'a kadar e, kaza edilme mecburiyeti yok. Yani siz e, isterseniz Ramazan geçtikten sonra en kısa sürede bunu yerine getirebilirsiniz ama diğer Ramazan geldi mesela geçmişten kaza oruçlarınız var. Siz o Ramazan'dan sonra da tutabilirsiniz. Yani üzerinden bir yıl geçirmeniz mümkün ve caiz. Ancak Şafii mezhebinde bir yıl içinde kaza edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde her gün için bir fidye vermenizi icap ediyor. O halde kısaca şunu söyleyelim. Hanefi mezhebine göre Ramazan orucunu meşru mazereti sebebiyle tutamayan bir Müslüman kardeşim mazereti bittiği an o orucu tutmalı. Erken zamanda tutarsa iyi ama daha sonraya bırakırsa herhangi bir cezası yok. Ancak Şafii mezhebinde... Bir yılı geçirdikten sonra yani üzerinden bir Ramazan geçtiği takdirde hem kaza edecek hem de bir yılı geçirdiğinden dolayı güne gün fidye ödemesi icap ediyor. Evet,